Özürlü kimselere ait bazı meseleler. 97 Abdesti bozup da devam eden illete özür denir. Çoğulu azar gelir. Erkek olan özür sahibine mazur, kadına da mazur edinir. Örnek Zaman zaman kısa fasılara burun kanaması, herhangi bir organdan kan çıkıp devamlı akması, bir ağrıdan dolayı gözün irinle sulanması, meme ve kulak gibi organlarından ilim ve benzeri bir suyun akıp durması, mesaneden gayri ihtiyarı idra çıkıp zaman zaman devam etmesi, kendini tutamayacak şekilde ishalin bulunması veya yel çıkması birer özürdür. Bu haller kimde bulunursa o mazur veya mazure sayılır. 98. Bir illetin özür sayılabilmesi için bir müddet kısalığı bulunması şarttır. Şöyle ki bir özür önce abdest alınıp namaz kılınacak kadar bir zaman kesilmemek üzere tam bir namaz vakti devam etmelidir. Sonra da her zaman vaktinde hiç olmazsa, sonra da her namaz vaktinde hiç olmazsa bir kere daha o illet meydana çıkıp durmalıdır ki bu illet sahibi özürlü sayılsın.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 Özürlü bir kimse sabah namazı için tam vaktinde abdest alsa, bu abdest sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar devam eder. Bu vaktin çıkması güneşin doğması ile son bulur. Artık vakti çıktıktan sonra o abdest ile başka namaz kılınamaz. Ancak muvakkat bir zaman için özürlü kesildikten sonra abdest almışsa ve henüz özlü de belirmemişse, başka bozacak bir halde olmamışsa,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 Bu hüküm İmam-ı Azam'a göredir. Sahih olan da budur. İmam Ebu Yusuf'a göre özürlünün abdesti hem namaz vaktinin girmesiyle hem de çıkmasıyla bozulur. İmam Züfer'e göre ise özürlünün abdesti yalnız namaz vaktinin girmesiyle bozulur. Çıkması ile bozulmaz. Bu bakımdan özürlünün sabah namazı için aldığı abdest güneşin doğup vaktinin çıkması ile bozulmaz. Ancak öğle vaktinin girmesiyle bozulur. İmam Şafi'ye göre özürlünün her namazı için ayrı ayrı abdest alması gerekir. Bunun abdesti kıldığı namazın sona ermesiyle bozulur. 100. Bir özürlünün özrü kesilmişken abdesti bozan başka bir hallen dolayı abdest aldıktan sonra özrü yine meydana çıkarsa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 hem de diğer abdestsizlik hali için alınmış sayılır. 101. Özürlü bir adam oturmak, secde yerine işaretle namaz kılmak, özrün çıkış yolunu rahatça tıkayabilmek gibi yollarla özrün ortaya çıkmasına engel olabilirse artık özürlü sayılmaz. Bunun için abdest aldıktan sonra özrü meydana çıksa o abdest ile namaz kılamaz.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 özürler için her yönden kolaylık gösterilmiştir artık dini yüklediği görevleri yerine getirme bakımından hiç kimse